İnna alhamdulillah, n-ahmduhu ve n-istayinuhu ve n-istaghfiru, ve n-aruzu b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 İmam Muhammed İbni Abdülvahab Rahimahullah'ın keşfi i Şubuhat isimli risalesine verdiğimiz bir aradan sonra şerh etmeye devam edeceğiz. Müellif Rahimahullah bu risalede şirk ehlinin getirdiği şüphelere cevap vermeye başlamazdan evvel tevhidi takrir edip müşriklerin üzerinde bulunduğu gerçek dinin, gerçek itikadın ne olduğunu beyan ettikten sonra, onlar ile kendilerine gönderilen erçiler arasındaki anlaşmazlığın, tevhidin ibadet kısmında, uluhiyet kısmında olduğunu, La İlahe illallah'ın gerçek anlamının, tevhidin bu, tevhidin bu anlamını ifade ettiğini, yani uluhiyeti, ibadeti sadece Yüce Allah Azze ve Celle'ye halis kılma manasına geldiğini beyan ettikten sonra, ve onun aksi olan şirkin, Allah Subhanahu ve Taala'ya ibadetinde ortaklar tutup, onları Allah'ı seviyor gibi sevmenin, onlara tevekkül etmenin, onlara dua etmenin, onlara adak adamanın, yani her bir neviyle veya çeşitlerinden herhangi bir çeşit ile ibadetin Allah'tan başkasına da yönlendirmek anlamına geldiğini, Yoksa şirkin Allah ile beraber başka bir yaratıcının, başka bir Rabbin, kainatın, başka bir malikinin, müdebbirinin olduğuna inanmak olmadığını beyan ettikten sonra en son dedi ki kaldığımız yerde bütün bunları anladıktan sonra tevhidin bu olduğunu bildikten sonra şirkin de ne olduğunu anladıktan öğrendikten sonra bundan şu iki faydayı çıkartmalısın. Bundan şu iki tane faydayı dersi çıkartmalısın dedi. Bu ders bu bu bu faydalardan birincisi Allah'ın fazlı ve rahmetiyle sevinmek. Zira insanların İslam'a intisap eden, Müslüman olduğunu söyleyen, la ilahe illallahı sabah akşam söyleyen birçok insanın bu sözün hakikatini bilmeden söylediklerini öğrendikten sonra bu söz ile kastettikleri anlamın La İlahe illallah sözüyle söylemeye çalıştıkları şeyin aslında müşriklerin bile inkar ediyor olmadıklarını onlar bu sözü söylerken La İlahe illallah derken aslında Allah Subhanehu ve Teala'nın kendisi dışında bütün günahları affedebileceği ancak sadece kendisini affetmeyeceği şirk koşmaya devam ettiklerini gördükten bildikten sonra Allah Subhanehu ve Teala bizleri Tevhidin bu doğru anlamına muvafak ettiği için, ona hidayet ettiği için bununla çokça sevinmelisin. Allah'ın bu rahmetiyle fazlıyla sevinmelisin. Bu birinci faydı. Bunu zikrettik. İkincisi de bu sevgiyle beraber büyük de bir korku duymalısın. Büyük de bir korku duymalısın. Çünkü madem ki insanların büyük bir çoğunluğu, insanlardan büyük bir topluluk, la ilahe illallah demekle beraber bunun manasını bilemediler la ilahe illallah demekle beraber bunu nakz eden, bunu bozan, bunu yerle bir eden ameller işlemeye devam ediyorlar böyle yaparak la ilahe illallah'a aykırı şeyler yaptıklarını, aykırı sözler söylediklerini, onu iptal ettiklerinin farkına varamıyorlar ve, bunun, ve bu farkına varamayan insanlar içerisinde ilim sahibi fazilet sahibi ümmet içerisinde bilinen, tanınan da birçok kimse var Öyleyse insan kendi nefsi içinde yapmalı. Bu hususta endişeye düşmeli. Bu hususta bir korku duymalı. Zira kaçındığı, içine düşmekten endişe ettiği bu şey, kendisi için hayattaki en tehlikeli şey. Kendisi için en tehlikeli şey. O yüzden bundan büyük bir korku duymalı. Dedik ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Diyor ki Şeyh Rahim'in Allah'ın, el hawfel azim kelimesinden sonra, فَاِنَّكَ اِذَا عَرَفْتَ eğer sen bilir isen اَنَّ yekfuru يَكْفُرُوا بِكَلِمَةٍ يُخْرِجُهَا مِنْ لِسَانِهِ İnsanın ağzından çıkan diliyle söylediği bir kelime do dolayısıyla küfre gireceğini, kafir olacağını bildiysen وَقَدْ يَقُولُهَا وَهُوَ cahil Hatta insan bu kelimeyi kendisini küfre sokan kafir eden bu sözü bu kelimeyi cahil olarak bile söylemiş olabilir ağzından çıkan bir kelimeyle kafir olacağını, dinden çıkacağını müşrik olacağını cehennemde ebedi kalacağını Allah subhane ve teala'nın bütün günahları affetse de onu affetmeyeceğini bunu öğrendiysen ki insan bu kelimeyi cahillikle de söylemiş olabilir felâ yu'idâr bil cehl ve cehaletinden dolayı mazur da sayılmaz mazur da sayılmayabilir cehaleti kendisine özür de olmayabilir وَقَدْ يَقُولُهَا Hatta insan bu kelimeyi kendisini dinden çıkartacak kafir edecek bu kelimeyi وَهُوَ يَظُنُّ أَنَّهَا تُقَرِّبُهُ اِلَى allahi, Bu kelime kendisini Allah'a yaklaştıracak zannederek söyleyebilir Daha kötü değil mi? Bir, bir bir kelime söylüyorsunuz O kelime sizin ahiretinizi berbat ediyor, ahirette bedbaht olmanı sebebiyet veriyor ve ebedi cehennemde kalmanı sebebiyet verecek Allah muhafaza ancak bu kelimeyi söyleyen kimsenin muradı nedir bunu söylerken? Allah Allah. Kendisini Allah'a yakınlaştırması. Subhanallah. İnsan kendisini küfre sokacak bu kelimeyi Allah'a yakınlaşmak kastıyla da ne yapabilir? Söyleyebilir. Eğer bunu da anladıysan. Nasıl? Kimler gibi mesela? Kema vannel kuffaru. Kafirlerin zannettikleri gibi. Müşriklerin de zannettikleri gibi. Zira müşrikler de bu küfür kelimelerini küfür sözlerini, küfür fiillerini, amellerini Allah Azze ve Celle yanında ilahlarına ibadet ederlerken, taparlarken hangi maksatla söylüyorlardı? Kendilerini Allah'a yaklaştırsınlar diye Allah katında kendilerine şefaat etsinler diye Böyle olduğu halde bile niyet başta düzgün gibi olduğu halde, müstakim olduğu halde neticede Allah'ın rızası hedeflendiği halde Allah'a yakınlaşmak dilendiği halde murat edildiği halde yine insan bu muratla bu niyetle söylediği bir kelime bile onu ne yapabilir? Kafir yapabilir, müşrik yapabilir, İslam milletinden çıkarabilir. Sen diyor müellif eğer bunları da bildiysen, bunları da öğrendiysen hususan in <gülüyor> alhamahu Allahu ma an Musa aleyhisselam. Özellikle bir de Allah Subhanahu ve Teala'nın <gülüyor> Musa Aleyhisselam'ın kavmi hakkında ki anlattığı kıssayı da öğrenmişsen ki o kıssada şöyle geçiyordu ma'a salahihim ve ilmihim annahum etovu onlar salih kimseler olmalarına olmalarıyla beraber ilim sahibi olmaları, olmalarıyla beraber Musa Aleyhisselam'a ne diyerek geldiler? İc'al ilahen kemalhum kemalehum onların ilahları olduğu gibi bize de bir ilah yaptı dediler. Diyor ki müellif rahimehullah şeyh-i imam eğer Allah Subhanahu ve Teala'nın kısa ettiği hikaye ettiği bu meseleyi de öğrenmiş, anlamışsan, Allah seni muvaffak etmişse bir düşünün bir tasavvur edin İsrailoğulları'nın Firavun'un zulmü altındaydılar. Mısır'da eziliyorlar, zelil ediliyorlar değil. Zelil ediyor ediliyorlardı. Erkekleri öldürülüp kadınları serbest bırakılıyordu. Bu durumda Allah'ın peygamberi kendilerine geldi. Ona iman ettiler onunla beraber Mısır'dan çıktılar ve birçok mucizeye şahit oldular Musa ile beraber. Arkalarında gözlerinin önünde Firavun'un boğulduğunu da gördüler. Bu şekilde Mısır'dan çıktılar. Yanlarında Allah'ın elçisi var. Kendilerinde semanın haberleri geliyor. Yolda bir topluluk gördüler. Allah'ın dışında bir ilahe ibadet eden Musa'ya gelerek de dediler ki ilahen onların ilahı olduğu gibi bize de bir ilah yapsan ya. Eğer bunu da öğrendiysen yani bu topluluk, yanlarında Allah'ın peygamberi olduğu halde böyle bir gaflete düştüler. Bunu da öğrendiysen, bildiysen, fehine, اِذٍ يَعْظُمُ خَوْفُهُ Bu durumda ne olur insanın? Korkusu daha da artar. Korkusu daha da artar. İlmiyle beraber, salih kimseler olmalarıyla beraber, onlardan bu sudur etti. İnsanın ne yapar? Korkusu daha çok artar ala ma مَا min مِنْ هَذَا وَاَمْثَالِهِ Korkusu artar ve aynı zamanda neyi de artar? Kendisini bu ve benzeri şeylerden kurtarmaya yönelik kırısı gayreti de artar. Daha çok bir gayrete gelir. Demek ki insan artık ben bunu öğrendim, artık tevhide öğrendim, artık la ilahe illallah diyoruz. Artık bizler Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetiyiz. Bizler tevhid ümmetiyiz. Bizim şirk koşma ihtimalimiz yoktur. Bu gibi düşüncelerden ne yapıp ne yapmış olur? Uzaklaşmış olur. Çünkü bu kendisi için çok tehlikeli bir şey. Dünyadaki hayattaki en tehlikeli şey. Kendisini ebedi olarak cehennemde bırakabilir. Yanlarında Allah'ın peygamberi olduğu halde İsrailoğulları böyle hatalara düştüler. Öyleyse öyleyse insan ne yapar? Ağzından çıkacak bir kelimeyle müşrik ol, ol, olacağını bildikten sonra Bunun karşısında korkusu da aynı nispette aynı orantıda artar. Her zaman bu korku onu teyakkuz halinde olmaya iter. Her zaman uyanık olmaya iter. Tevhidi öğrenmeye daha gayretli olur. Onun zıttı olan bu şirke düşmekten daha fazla endişe duyar. Ve duyduğu bu endişe kendisini o şirke öğrenmeye ondan uzak tutmaya ne yapar? Daha fazla teşvik edici olur. Bunlar bu mukaddimeyi öğrendikten sonra çıkarmamız gereken iki tane fayda. Birincisi ne? Allah'ın fazlı ve rahmetiyle sevinmek. Allah'ın fazlı ve rahmetiyle sevinmek. Elhamdülillah. Rabbimize ham olsun. Elhamdülillah. Rabbimize ham olsun. Eğer o bizi buna muvaffak etmeseydi biz kendiliğimizden buna muvaffak olamazdık. Eğer o bize doğru yol göstermese, hidayet etmese biz kendi aklımızla, mantığımızla bu hakikati bulamazdık. Normalde bile bulamazdık ki. Şu anda içinde bulunduğumuz zamanda, içinde bulunduğumuz asırda herkes bu söylediğimiz şeyin aksinin tevhid olduğunu söylerken tövbe bunu bulamazdık. İlim ehli, alimler, kitaplarda, fukaha, tefsir yazanlar bunu bulamamışlarken biz bunu asla bulamazdık. Allah Azze ve Celle bizlere yol göstericilik etmeseydi. Öyleyse müellifin orada zikrettiği ayette olduğu gibi ne yapsın ne diyor Allah? Kul bifadlillahi ve bir rahmetihi febizalike fel yefrahû. De ki Allah'ın fazlıyla Allah'ın rahmetiyle işte işte gerçek işte asıl bunlarla sevinsinler. Zira Allah'ın üzerimizdeki bu fazla, üzerimizdeki bu rahmeti, onların topladıklarından, bizim bu dünyayı toplayabildiklerimizden, maldan, mükten her şeyden daha hayırlıdır, hiç şeksiz ve şüphesiz. Bu sevgi, bu sevinçle, bu mutlulukla beraber bir de ne olmalı olmalı bir korku olmalı. Zira oputlar ne yaptılar İbrahim Aleyhisselam'ın söylediği gibi, o ne yaptılar? İnsanlardan bir saptırdılar. İnsanlardan bir saptırdılar. Öyleyse biz de hem kendimiz için, hem zürriyetimiz için Allah Azze ve Celle'ye yalvarmalıyız. Bizleri putlara tapmaktan uzak tutsun. Bizleri ve putları onları bir tarafta, bizi bir tarafta tutsun. Allah'a şirk koşmaktan bizi, neslimizi, zürriyetimizi muhafaza buyursun. Zira onlar insanlardan bir saptırdılar. Diyor ki müellif rahimahullah. Valem Bil ki اَنَّ اللّٰهَ سُبْحَانَهُ مِنْ حِكْمَتِهِ Allah subhanahu ve teala hikmeti gereği, hikmetinden dolayı لَمْ يَبْعَثْ bir بِهَذَا tevhidi, Bu tevhid ile hiçbir peygamber göndermedi ki bu tevhid ile, bahsettiğimiz bu tevhid ile hiçbir peygamber göndermedi ki اِلَّا جَعَلَ لَهُ اَعْدَاءً Mutlaka onun için bazı düşmanlar da var etmiş olmasın. Yani Allah Subhanahu ve Teala hikmetinden dolayı kainattaki kevni kevni hikmetinden dolayı hem de şer'i hikmetinden dolayı gönderdiği bütün peygamberlerle beraber mutlaka onlar için düşmanlar da var etti, düşmanlar da kıldı. Allah Subhanahu ve Teala'nın hikmeti, hikmetinin gereği buydu. Zira hakkın karşısında ehli hakkın karşısında batıl ve ehli batıl olmalı ki hak, hakkın zuhuru daha fazla belirgin olsun ve ehli hak, hak ehli bu hakkın hüccetlerini bilmede ona temessük etmede o hakkın hak olduğunu ve batılın batıl olduğunu bilmede daha sebatkar olsunlar. Bu konuda daha sağlam, daha derin olsunlar. Çünkü insan aksini bilirse batılı bilirse onun ehlini görürse, onlarla beraber olursa, temessük ettiği, tutunduğu hakta ne olur? Daha fazla kuvvetli olur. Hem, hem onlar bununla kuvvetlenmiş olurlar, hem de Allah subhanehu ve teala bu şekilde ehli hakkı da onlara da bu surette imtihan etmiş olur, fitneye tabi tutmuş olur ki pis temizden, habis tayyidden ayırılsın diye. Allah gönderdiği bütün elçilerle beraber o elçilere bazı düşmanlar da var etti. Onlara düşmanlar da var et. Düşmanın olduğu yerde, muhalifin olduğu yerde, muharizin olduğu yerde, hak ehlinin o hakka olan bağlılığı, onların olmadığı yerde olduğundan daha fazla olur. Bu bedehi bir şey. insan eğer muhalif varsa, hakkın düşmanı varsa, hakkın muharizi varsa, onlar ne yapacaklar sürekli? Şüpheler getirecekler, itirazlar getirecekler, münakaşa edecekler, değil mi? Böyle olunca ne yapacak hak ehli? kendisini muhafaza müdafaa etmek için, elindeki hakkın daha fazla zuhur etmesi için buna daha fazla temessük edecek, hakkınla hücretleri daha fazla ortaya çıkacak. Şair diyor ya, duymuşsunuzdur, ey düşmanım, diyor ki şair, ey düşmanım, sen benim iradem ve hızımsın, gündüz geceye muhtaç, bana da sen lazımsın. Neden? Çünkü düşman olduğu zaman insan ne yapar? Kendisini düşmana karşı sürekli hazır tutar, sürekli tedrib halinde an, an, antrenmanlı olur. Kendisini onunla münazara hazırlar. Onun hüccetlerini, onun delillerini bilir. Onlara cevaplar hazırlar. Ve bu şekilde hem kendisine sabahı için hem de sahip olduğu hakkın zuhuru için bu Allah subhanahu teala'nın bir hikmetidir. Allah subhanahu teala bu tevhid ile gönderdiği bütün enbiyanın da karşısına ne yaptı bu şekilde? Düşmanlar var etti. Kemal kâle teala Allah şöyle buyurdu وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَب۪يٍ, نَب۪ي عَدُوَّاً Şeyatînel insi vel cinni İşte böyle diyor Rabbimiz Cealnâ likulli nebiyyin aduvven Her peygamber için Düşmanlar var ettik Düşmanlar var ettik Düşmanlar kıldık Gönderilen her bir peygamberin yanında Onların davetlerine Düşmanlar da icat edildi var edildi Kimlerden bu düşmanlar? Şeyatînel insi vel cinni İnsanlardan ve cinden olan şeytanlardan hem insi hem cinli olan şeytanlar. Gönderilen her bir peygambere insanlardan ve cinlerden olan şeytanlardan düşmanlar kıldık. Diyor ki Rabbimiz ayetin devamında "Yuhi ba'duhum ila ba'din zuhru fe'l kavli gurura." Onlar birbirlerine yaldızlı sözler fısıldarlar. Yaldızlı sözler birbirlerine vahyederler aldatmak için. İşte şeytan cinlerden ve insanlardan olan bu şeytanlar peygamberlerin muarızları olan bu şeytanlarına yaparlar birbirlerine, yaldızlı sözler fısıldarlar. Yaldızlı sözlerle onların hak davetine muarız etmeye çalışırlar. Allah'ın gönderdiği bütün peygamberlerin böyle düşmanları olduğu gibi ne olacak? O peygamberlerin varislerinin de aynı şekilde düşmanları olacak. O peygamberlerin etibasının da onların yolundan giden ümmetinin de aynı şekilde düşmanları olacak bu insi ve cinni şeytanlar. Aynı onlar da ne yapacaklar birbirlerine? Yaldızlı sözler fısıldayacaklar. Güzel göstermek için hakkı. Yaldızlı sözler fısıldayacaklar, vahye edecekler. Batılı güzel göstermek için. Batılı süslü göstermek için. Diyor ki müellif rahimehullah. Buna benzer bir ayet-i kerime daha var. Diyor ki Rabbimiz: "Ve ce'alna likulli nebiyyin aduvan min el işte biz böyle işte biz böylece her peygamber için, her nebi için mücrimlerden bazı düşmanlar kıldık. Mücrimlerden bazı düşmanlar kıldık. Her peygamber için. Diyor ki ayetin devamında: Wa kafabir Rabbi Hadi hadiyan nasira. Ancak Rabbin hadi olarak, yol gösterici olarak ve yardımcı olarak Rabbin yeter. Bu ayetin tefsirinde çok nefis bir fayda zikre diyor Şehit bin Uytaemin rahimullah. Diyor ki Allah subhanehu ve teala bütün peygamberlere mücrimlerden bazı düşmanlar kıldı. Burada söylediği beyan ettiği gibi mücrimlerden düşmanlar kıldı. Diyor ki bu mücrimlerin düşmanlığı iki surette olur. Bunlar düşmanlığı iki surette yaparlar. Düşmanlıklarını ya itiraz ederek, şek getirerek, şüpheler ortaya atarak düşmanlıklarını ortaya koyarlar. veya da kaba kuvvete başvurarak ne yaparlar düşmanlıklarını? Ortaya koyarlar. Bunun devamında buna binaen Allah subhanahu aleyhi ve buyuruyor ki وَكَفَى بِرَبِّكَ هَا ve وَنَصِيرَ Yol gösterici olarak ve yardımcı olarak Rabbin yeter. Yol gösterici olarak, Hadi olarak yani onların hangi düşmanlığında onlar şüpheler attıkları zaman itiraz ettikleri zaman ortaya hüccet zannettikleri gerekçeleri şüphe olarak koydukları zaman Allah yol gösterici olarak yeter. Onlar kaba kuvvetle düşmanlık ettikleri zaman Allah yine yardımcı olarak ne yapar? yeter kifayet eder. Kime? قال teala diyor ki Şeyh Rahimullah, "وَقَدْ يَكُونُ لِأَعْدَاءِ التَّوْهِيدِ" ve bu tevhidin düşmanlarının, Allah'ın gönderdiği bütün peygamberlerin düşmanları var ve onların etibasının da düşmanları olacak. Ve diyor ki ve bu tevhidin bu düşmanlarının علمون كثيَرَتُن وحُجَّجْ <districts> birçok ilimleri ve hüccet, hüccetleri de olabilir. Peygamberlerin düşmanlarının, onların etbası olan muvahhidlerin, müminlerin düşmanlarının birçok ilimleri de olabilir. Birçok hüccetleri de olabilir. Biz dersin ilk başında şunu demiştik. Şüphelerin, batıl ehlinin batıllarını takrir etmede, ortaya koymada hiçbir hüccetleri delilleri olamaz. Burada hüccet, onların hüccetleri olabilir denilirken, yani onların kendilerinin hüccet sandığı bazı şeyler olabilir. Yoksa bunlar hakikatli hüccet değiller. Onların hüccet olarak ortaya koymaya çalıştıkları şüpheler ancak olabilir. Yoksa onların hüccetleri olamaz. Ama bununla beraber diyor ki şey, onların birçok delil ilimleri olabilir. Onların hüccetleri olabilir. Hüccet olarak bu şüphelerini, bu batıllarını ortaya koymak için telbis olarak hakkı batıla karıştırarak hak ile batıl arasında bir benzerlik kurup bunu hüccet diye takdim edebilirler. Kema kâlâ taâlâ Zira yüce Allah şöyle buyuruyor. Felem mâcâthum rusuluhum bil bayyinât. Peygamberleri, rasulleri onlara apaçık beyineler ile, apaçık deliller ile geldiğinde ferihu bimâ indihim min el Yanlarındaki kendilerinde olan, sahip oldukları ilim ile Sevindiler. Bunlar ile böbürlendiler. Nebilerin kavimlerinde onlara muharid olanlardan bahsediyor Rabbimiz. Peygamberler onlara geldiğinde ne yaptılar? Yanlarındaki ilimle sevindiler. Böbürlendiler. Demek ki peygamberlerinin düşmanlarının yanlarında ne? Kendilerine göre ne ileri var? Bir ilimleri var. İlim sahibiler. Kendilerine göre. Bir ilimleri var. Ve bununla sevindiler. Bununla böbürlendiler. Peygamberlerin davetlerini bu yanlarındaki ilim zannettikleri şey ile reddettiler, kabul etmediler. Tevhidin düşmanlarının ilimleri olabilir. Hüccetleri olabilir. Rabbimizin buyurduğu gibi yanlarındaki bu hüccetlerle sevinebilirler, böbürlenebilirler. Tevhide ve onun ehline galip olduklarını düşünebilirler, vehmedebilirler. Ama iş hakikatte böyle mi? Hayır, böyle değil. Nebilerin düşmanlarının da yanlarında kendileriyle sevindikleri ilimleri vardı. Bugün İnşallah nebilerin etbalarının da onların yolundan giden muvahitlerin müminlerin de düşmanlarının yanlarında kendileriyle sevindikleri ilimleri var. Siz onlara Allah'ın kitabından, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden apaçık beyinlerle, apaçık hüccetlerle, hiçbir itiraza muhal bırakmayacak açıklıktaki delillerle tevhidi beyan ettiğinizde, ortaya koyduğunuzda size ne diyorlar, bize ne diyorlar? Sen bir Fatiha'yı oku bakayım düzgünce Değil mi? Fa Fatiha'nın mahreçlerini çıkartabiliyor musun? Lebbeyk Allahümme Lebbeyk'in bir irabını yap bakalım. Bu, Bununla neyi kastediyor? Yani bak bizde bunların, bu Kur'an harflerinin mahreçlerini çıkartmanın, bu talimin, bu tecidin ilmi var. Bizde bu nahil ilmi var. Lebbeyk Allahümme Lebbeyk'in irabını yapabiliyoruz. Bununla ne yaptılar? Bununla sevindiler ve bununla hala seviniyorlar. Önlerine koyan beyinat hücceti yanlarındaki bu ilim dolayısıyla böbürlenerek gururlanarak reddediyorlar aynı peygamberlerin enbiya'nın düşmanlarının yanlarındaki ilimle onların getirdiği apaçık beyinatı reddettikleri gibi. Aynı onların düşmanları neyse bugün onların itibarının düşmanları da aynı öyle. Çünkü her kavmin, her toplumun neyi var? Varisleri, miras mirasçıları var. Enbiya'nın da varisleri var. Onların düşmanının da onun düşmanlarının da varisleri var. İza arifte zalika Eğer bütün bunları bildiysen, anladıysan. Ve arifte en-n trika ila Ve Allah'a giden yolda la budde lahu min a'da'in qa'idin alayhi O yola oturmuş düşmanların da olacağını anladıysan, bildiysen. Allah'a giden yolda, Allah'ın yolunda bize Allah'ın rızasını kazandırmak için girdiğimiz bu yolda, o yol üzerinde oturmuş bekleyen, düşmanların olduğunu da öğrendiysen, bildiysen. Nasıl düşmanlar bunlar? Ehli fasahatin ve ilmin ve hucecin. Fasih. Çok güzel konuşan, beli konuşan, ilim sahibi, kendilerine göre hüccet sahibi, düşmanların da olduğunu, bu düşmanların bu yol üzerinde oturuyor olduğunu bildiysen, öğrendiysen. Allah'a giden yollar, Rabbimizin rızasını kazanmak için girdiğimiz bu yolda bizi bu yoldan saptırmak için oturmuş bekleyen düşmanlar var her köşe başında. Zikredildiği gibi ilimler de var bunların. Tecvid biliyorlar, talim biliyorlar, nahi biliyorlar. Belki başka şeyler de biliyorlar, alet ilimleri biliyor. fıkıh biliyorlar, mezhep fıkını itkân etmişler. Biliyorlar, ilimleri var kendilerine göre. Ve fesahat sahibiler, belaga sahibiler değil mi? Onlardan bazısı var. Biz bile dinlerken böyle ağzımız açık dinliyoruz. O kadar güzel, bizim gibi böyle paldır küldür konuşmuyorlar. Fasih insanlar, belik insanlar. Söyledikleri zaman etkiliyorlar insanları. Ve kendilerine göre hüccetleri var. Bizim belki duymadığımız, bilmediğimiz kitaplardan, hiç alakasız yerlerden, çok ilginç, değişik rivayetlerden bir şeyler çıkartıp bize hüccet olarak önümüze sunuyorlar, takdim ediyorlar. Eğer bunları da bildiysen, fel Üzerine düşen vazife, sana vacip olan, gerekli olan şey şudur ki en te'leme min dinillahi mâ yasîru silâhan tukâtili bihi hâulâ'i şeyâti bu şeytanlarla savaşırken bu şeytanlarla olan savaşında sana silah olacak kadar elinde silah olması için Allah'ın dininden bazı gerçekleri, hakikatleri bilmendir. Zira Allah'ın yolunda, Allah'a giden yolda Allah'ın rızasının kazanılacağı bu yolla oturuyorlar. Fasihler. E çok etkileyici konuşuyorlar. İlimleri var. Bizi sürekli onlara, ha, hakkı her beyan işimizde o ilimleriyle bizi imtihan ediyorlar. Hüccetleri var. Bir sürü şüpheler diyorlar insanların kafasını bulandırıyorlar. Öyleyse üzerimize düşen vacip olan şey nedir? Biz hak ehli olarak onlarla olan savaşımızda, mücadelemizde bize yetecek kadar, bize silah olacak kadar Allah'ın dininden hakikatleri, gerçekleri öğrenmektir. Diyor ki, Tukatilü bihi haulâ iş O şeytanlarla savaşacak kadar Ellezîne kâle imâmuhum Ki o şeytanların imamı şöyle demişti, unutma. O şeytanların imamı, onların da bir imamı var. Bizim de tabi olduğumuz birisi var. Onların da tabi olduğu birisi var. Onların imamı şöyle demişti. وَمُقَدِّمُهُمْ Ve onların başları önde gelenleri لِرَبِّكَ عَزَّ وَجَلَّ Rabbin Azze ve Celle'ye şöyle demişti لَاَقْعُدَنَّ لَهُمْ صَرَاتَكَ mustaqim. Onlar için senin dost doğru yolun üzerine oturacağım. Onların imamları Rabbimize böyle söyledi. Senin dost doğru yolunun üzerine oturacağım onlar için onları saptırmak için. Ve ne diyor onlara? Önlerinden geleceğim, arkalarından geleceğim, yanlarından sokulacağım, sollarından sokulacağım ta ki sen onların birçoğunu şükredenlerden olarak şükredenlerden bulamayacaksın. Onların şeytanları Rabbimize böyle meydan okumuştu eğer tabiri caizse, böyle söylemişti. Yani karşımızda böyle bir imamın etbası var. Bizi Rabbimizin yolundan bu tevhidten saptırmak için hüccetleri olan, belagatleri, fesahat, fesahatleri olan, elinde şüpheleri olan Kafamızı karıştırmak için oradan buradan hiç bizim aklımıza, hayalimize gelmeyecek yerlerden bir şeyler çıkartmaya çalışan, akşama kadar bununla uğraşan şeytanlar var. Öyleyse ne yapmalıyız? Bunlarla olan mücadelemizde bize silah olacak kadar Rabbimizin dinini öğrenmeliyiz. Sahip olduğumuz bu hakkın ne olduğunu öğrenmeliyiz. Walakin diyor ki şey rahimehullah dedi ya şimdi onların onlar fasahat ehli insanlar. Açık seçik güzel konuşuyorlar ilim sahipleri, hüccet sahipleri ancak bunu duyduktan sonra bunu bun, bun, bundan dolayı herhangi bir tedirginliğe, paniğe kapılmaya inşallah gerek yok. Diyor ki: "Velakin izâ akbalte Ancak Panjaksan eğer Allah'a yönelirsen, Allah'a ikbal edeliysen, yardımı Allah'tan beklerisen, eğer Allah'a sığınır isen, "vasgaita ilâ hüccacillâhi ve beyinâtih." Allah'ın hüccetlerine, ve onun apaçık delillerine kulak asar bunlara kulak kabartır bunları öğrenir dinler isen sakın ha korkmayasın sakın ha üzülmeyesin evet onların hüccetleri olabilir onların ilimleri olabilir onlar fasil insanlar, beli insanlar güzel konuşan hatip insanlar olabilirler ancak sen ne yapma korkma ve üzülme. Ama korkmamanın ve üzülmemenin de iki tane mukaddime zikretmiş Şeyh Rahim Allah. Ne yaparsak korkmamamız lazım? Bir, onlarla, onlarla, onlara mukavemet edebilmek için. Onların bu hüccetleri, bu şüpheleri, bu bilgileri, ilimleri karşısında mağlup olmamak için iki tane bize temel zikretmiş. Birincisine Allah Azze ve Celle'ye ikbal etmek, ona yönelmek. Zira nusret Allah'tandır. Demek ki ayette geçti ya وَكَفَا بِرَبِّكَ Hadi دِيَنْ Yol gösterici olarak Allah, Rabbimiz yeterlidir. Öyleyse bize düşen ne? O'nun yol göstericiliğine sığınmak. O'na yönelmek, O'na ikbal etmek. Bu birincisi. İkincisi O'nun hüccetlerine ne yapmak? Kulak asmak. O'nun hüccetlerini öğrenmek. Rabbimizin beyanlarını öğrenmek. Eğer böyle yaparsak diyor ki فَلَا تَحَفْ وَلَا تَحْزَنْ üzülme Korkma, üzülme ''İnne keydeşşeytâni kâne da'îfâ'' Zira, evet, bunlar bizim Allah'ın yol, bizim Rabbimize giden yolumuzun üzerinde oturuyorlar. Önümüzden, arkamızdan, sağımızdan, solumuzdan bize sokuluyorlar. bir Birbirlerine yaldızlı sözler fısıldıyorlar. Bu batıllarına dersleriyle, kitaplarıyla, kasetleriyle, muhadaralarında, bununla alakalı dergiler çıkartarak, yani bulabildikleri her türlü vasıta ve ile. Yaymaya, bizim ve bizim çevremizdeki ehli hakkın üzerine şüpheler atmaya devam ediyorlar, gayret ediyorlar. Ancak ne yapma sen? Bütün bunlarla beraber şeytanın hilesi, şeytanın mekri, onun keyfi şüphesiz zayıftır. Çünkü hakikatte ellerinde bir hüccet yok. Hakikatte ellerinde faydalı bir ilim yok. Zira batılın hücceti delili olamaz. Batıl ancak bir vecihle ile hak ile arasında bağlantı kurmaya çalışarak ona hak görüntüsü verilerek takdim edilir. Bunu da hüccet zannederek yapılır. Bunu takdim eden o takdim ettiği şeyi hüccet zanneder. Halbuki bu şüphedir, telbistir, hakkın üzerine batılı giydirmektir. Zayıftır yani. Şeytanın hilesi zayıftır. Onun etbağının hilesi de zayıftır. Diyor ki Şeyh Rahimahullah وَالْعَامِيُّ مِنَ الْمُوَحِّدِينَ muvahitlerin muvahitlerden olan bir amin muvahhitlerin avamından olan birisi muvahhit olan kimselerin normal düz sıradan vatandaşı ilin talebesi olmasına gerek yok alim olmasına gerek yok tevhid ehlinden muvahit olacak ama bir resmiyim tamamen kör cahil değil muvahit olacak tevhidi kavramış bilmiş kimse olacak la ilahe illallah'ın anlamına fehm etmiş idrak etmiş kimse olacak Ulûhiyet ile rububiyeti tefrik edebilen bir kimse olacak. Bunlar muvahhit olmak için önemli esas şeyler. En azından bizim şu andaki kendi aramızda cari olan şeyle kavaidül erba dersi var ya kavaidül erba dersi kavaidül erba dersini zapt etmiş bunu anlamış, bunu fehm halktan sıradan bir muvahhit yaglibul elfe min ulemaiha ulayil muşrikin o müşriklerin alimlerinden binlere galip gelir. Binler kişiye galip gelir neden? Çünkü elinde apaçık hüccetler var. Elinde deliller var. Ama onların onların alimleri, alimlerin içinde ellerinde şüpheden başka bir şey yok. Talbistan başka bir şey yok. Batılı hak göstermeye çalışmaktan başka bir şey yok. Böyle olduğu için muahitlerin avamından bir kimse onların alimlerinden binler kişiye galip gelir. Bu böyle. Bunu vakada da görüyoruz, tatbikte de görüyoruz. Bizim aramızdan, halktan, vatandaş işinde gücünde, ilim talebesi olmayan ama tevhidi öğrenmiş, kavadiler, kavadiler bayzapt etmiş, uluhiyet, durububiyet nedir? Biliyor. Müşriklerin üzerinde olduğu şirkin ne olduğunu biliyor. La ilahe illallah, tevhidin hangi kısmını takrih etmek için söylenilmiş, ne hangi anlamı ifade ediyor? Bunu biliyor. Bu kimse Allah'ın izniyle onların alimlerinden binler kişiye galip gelir. Rabbimiz Allah subhanehu ve teala'nın buyurduğu gibi ve inne diyor ki Rabbimiz bizim askerlerimiz bizim ordularımız işte galip olacak olanlar onlardır. Galibiyet Allah Subhanahu ve teala'nın askerleri içindir. Dünyada da böyle ahirette zaten böyle. Akıbet hayırlı akıbet netice mutlu son Allah'ın askerleri Allah'ın orduları içindir. Allah galibiyeti her zaman kendi orduları, kendi askerleri için yazmış. Fecundullahi Teala Allah'ın askerleri humul galibun bil hucce ve lisan. Hujjet ile ve lisan ile dil ile yapılan mücadelede galip olanlar Allah'ın askerleridir. Kema humul galibun biseyf ve sinan. Sيف ile kılıç ile sinanla yani işte mızrak ile yani savaşta galip olanlar, Seyfu Sinan'la galip olanlar, Allah'ın orduları olduğu gibi hüccet ve lisanla galip olanlar da her zaman Allah'ın orduları, Allah'ın askerleri olacaktır. Zira Allah bunu böyle yazmış. Ketaballahu le'aglibenne ene ve rusulî Allah ne yazdı? Le'aglibenne ene ve varusuli". Ben ve benim elçilerim galip geleceğiz. Allah galip gelecek ve Allah'ın elçileri galip gelecekler. Allah'ın elçilerinin dolayısıyla varisleri galip gelecekler. Onların etbağı galip gelecekler. Hamid olan akıbet, iyi sonuç, hayırlı akıbet mutlaka Resullerin ve onların etbağının olacak. وَاِنَّمَ الْخَوْفُ Dedi ya, eğer sen Allah'a, Allah'ın Allah'a ikbal eder, ona yönelirsen ve Allah'ın hüccetlerine kulak asar, bunları dinler, bunları öğrenirsen korkma, üzülme. Yurci ve inmel havfu. Ancak şu ancak şu korku şu kimse hakkında söz konusu olabilir? Şu kimse için endişe edilebilir ki? al muahhidillezi yesluku't tarika. Yola çıkmış bir muvahhid, bu yola baş koymuş bir muvahhid, savaşa çıkmış, savaş meydanına çıkmış ve leysa silah. Ancak yanında ne yok? Silahı yok. İşte bu kimse için endişe edilebilir. Silahı olmadan yola çıkan kimse için endişe edilebilir. Zira batıl ehli ona telbis yapar, şüphe atar, delil getirir, rivayet sunar, ilim ehlinin sözlerinden bazen doğru, bazen doğru olmayan bir şeyi doğru gibi göstererek takdim eder ve elinde buna mukavemet edecek bir silahı yoksa işte bu kimse hakkında endişe edilebilir. Onların şüpheleri bu kimsenin kalbine girip orada temekkün edebilir Allah muhafaza. Ancak muvahhidlerin avamından eğer bu kimse gerçekten muvahhid ise tevhidi kavramışsa Allah'ın izniyle bu kimse için korku yoktur. Ne getirirse getirsin. Şimdi bu Risale arkadaşlar onların şüphelerini keşfetmek için ya daha şüphelerin sadedine gelmedik. Oraya gelindiği zaman inşallah göreceksiniz. Bunlar ne şüphe getirirse getirsin. Ne delil getirirse getirsin. Hangi hadis kitabından, hangi rivayetten, hangi alimin bilmem hangi kitabından hangi sözü getirirlerse getirsinler. Elimizde değişmeyecek çok büyük bir hüccet var. Müşriklerin hangi itikatta olduklarını biliyoruz. Ve onların hangi sebepten şirke, şirke, müşrik olduklarını biliyoruz. Bu hakikati bildikten sonra onlar ne getirirlerse getirsinler. Muhahit olan bir kimseye, tevhidi idrak etmiş bir kimseye Allah'ın izniyle bir zarar vermez. Bunu misallendirmek sadedinde davet yanlarından birisi Abdurlatif İbn Abdurrahman İbni Hasan Ali Şeyh Rahim bir şey zikrediyor, naklediyor. Diyor ki Demişler ki bu müşriklerin alimlerinden bazıları tevhid ehlin muvahhidlerin avamından birisine münakaşa ederlerken ölülerin, evliyanın öldükten sonra da kainatta tasarruf ettiklerine ispatlamaya, onların dünyada hala tasarrufları olduğunu ispatlamaya çalışırken Allah Azze ve Celle'nin şu getirmişler. Bunu sürekli biz de duyuyoruz. Rabbimiz buyuruyor ki Allah yolunda öldürülenleri Ölüler zannetmeyin. Onların ölü olduğunu düşünmeyin. Böyle varsaymayın. Bel ahya'un inda rabbihim yurzakun. Bilakis onlar hayattadırlar. Rableri katında rızıklandırılmaktadırlar. Diyor ki adam bak onlar ölüler ama onlar, Allah diyor ki onlar hayattadırlar. Demek ki hala tasarruf edebilirler. Bu muahhitlerden ammi olan bir kimse demiş ki eğer ayeti kerime senin okuduğun gibi değil de bel ahyaun inda rabbihim yarzukun olsaydı ayette ne diyor. Yani onlar Rableri katında rızıklandırılırlar. O diyor ki ona eğer onlar Rableri katında rızıklandırılırlar değil de onlar Rableri katında rızıklandırırlar olsaydı evet senin söylediğin olabilirdi. Gerçekten onlar rızıklandırıyor olsalardı dediğin doğru olabilirdi. Ama diyor ki Allah ne diyor onlar Rableri katında rızıklandırılıyorlar. Yani bunlar rızıklandırılan mahluk kimseler. Rızka muhtaçlar. Allah da onları rızıklandırıyor. Öyleyse bundan tasarruf edemezler. Bu da böyle vecih bir temsil olarak zikredilmiş. Allah'ın orduları Seyf'le, Sinan'la silahla galip oldukları gibi hüccet ve lisanla da galip olacaklardır. Korkulacak olan yanında silah olmadığı halde işte bu meydana çıkıp Bunlara cevap vermeye çalışan, bunlarla mücadele etmeye çalışan muvahit içindir. Diyor ki şey rahimihullah. "Vekad mennallahu aleyna bikitabihi." Allah Subhanahu ve Teala bize kitabını ihsan etti. Bize şu kitabını minnet etti nimet olarak verdi, bahsetti. "Ellezî ce'alehu." Bu kitap öyle bir kitap ki Allah Subhanahu ve Teala onu şöyle kıldı tibyanen likulli şeyin ve huden ve rahmeten bu kitapta her şeyin açıklaması var her şey için açıklayıcı ve bu kitapta hidayet ve rahmet var yani her şeyin açıklayıcı içinde her şeyin açıklaması olan hidayet ve rahmet olan bu kitabın Allah subhanataleyh bizlere bahşetti bu kitabın içinde hakkın bütün hüccetleri olduğu gibi Hakkın bütün delilleri apaçık bir şekilde beyin olarak ortaya konulduğu gibi batıl sahibinin hatta bütün batıl sahiplerinin ileri süreceği her türlü itirazın cevabı da inşallah bu kitabın içerisinde bulunmaktadır. Bunu Allah subhanehu teala bizlere ihsan etti. Diyor ki diye sahibi صَاحِبُ bir بِحُجَّتٍ Batıl sahibi hiçbir hüccet, hiçbir gerekçe şüphe ortaya koymuş olmasın ki batıl sahibi hiçbir hüccet getirmiş olmasın ki İlla ve fil Kur'an Mutlaka Kur'an'da onun bu hüccetini nakz eden, onun bu hüccetini iptal eden cevap veren bir şey Kur'an'da mutlaka vardır. Batıl sahiplerinin bütün delillerine, bütün şüphelerine mutlaka Kur'an'da cevap vardır. Ve yubeyyinu butlanaha ve onun batıl olduğunu beğenecek edecek bir şey mutlaka Kur'an'da bulunmaktadır. Kema akale Rabbimizin şöyle buyurduğu gibi ولا يأتونك بمثلهم onlar sana hiçbir misal burada misal şüphe anlamında hiçbir misal hiçbir şüphe hiçbir itiraz hiçbir böyle şaşırtma sorusu getirmesinler ki getirmiş olmasınlar ki illa cinnak bil hakki ve ahsana tefsira biz sana mutlaka hakkı hakikati doğruyu ve en iyi açıklamayı getirmiş olmayı yani batıl sahibi hangi hücceti getirirse getirsin. Hangi şüpheyi ortaya atarsa atsın. Hangi kıyasla hakkı batıla benzetmeye çalışsa çalışsın. Hangi itirazı yaparsa yapsın. Allah subhanehu teala bu kitapta mutlaka hakkı, hakikati ortaya koyacak bir açıklama, bir beyan getirmiş ve açıklamayı en doğru şekilde yapmıştır. Mutlaka bu Kur'an'da o batılın cevabı vardır. Diyor ki kâle ba'dul müfessirîn bazı müfessirler dediler ki hâzihil âyetu âmmetun Fi كُلِّ حُجَّةٍ يَأْتِي بِهَا أَهْلُ الْبَاطِلِ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ Bu ayet, kıyamete kadar batıl ehlinin getirdiği ve getireceği bütün hüccetler için geçerlidir. Yani batıl ehlinin getirdiği bütün hüccetler için veya getireceği bütün hüccetler için mutlaka bu kitapta ne vardır? Onu iptal eden, onun batıl olduğunu beyan eden bir açıklama, bir hak hidayet vardır. Çünkü batıl kıyamete kadar devam edecek. Şeytanın etbağı Kıyamete kadar bu yol üzerinde oturmaya devam edecekler. Bu kitap da kıyamete kadar baki tek kitap. Başka bir kitap gelmeyecek. Öyleyse kıyamete kadar yani Nebi Sallallahu aleyhi ve sellem zamanında onun yüzüne söylenmiş. Ondan sonra onun varislerine söylenmiş. Bugüne kadar söylenmiş ne varsa. Daha batıl bugüne kadar keşfedemediği, bugünden sonra akıllarına gelecek hangi şüpheler varsa mutlaka bu kitapta bu şüphelerin cevabı vardır. Mutlaka bu kitapta bu şüpheleri iptal edecek şeyler vardır, bulunmaktadır. Hatta Şeyhul İslam öyle bir söz söylüyor ki derut teâruzul aklı ve annaklın başında batıl ehlinin, bidat ehlinin getirdiği her bir delilde adam batıl bir şey ortaya koyuyor ve o batılına delil olarak bir delil getiriyor. Gerekçe olarak bir delil ortaya koyuyor. Onun bu batılının batıl olduğunu gösteren hüccetler vardır Kur'an'da mutlaka. Şeyhülislam diyor ki onun getirdiği delilin bizatihi içinde mutlaka onu söylediği sözün batıl olduğunu delili vardır. Yani batıl sahibinin hücceti mutlaka kendi aleyhine bir hüccettir lehine değil. Basit bir söz değil yani. Bizden biri söylese belki öylesen söylenmiş sayılır ama öylesen söyleyecek biri söylememiş bunu. Şeyhülislam, mâ mâ şeyhülislam. mi Şeyhülislam İbn Teymiyye rahimehullah. Ve ma edraka ma Şeyhülislam diyor Şeyhülislam İbn Teymiyye rahimehullah yani batıl getirdiği her bir hüccet bizatihi o delilin kendisinde. Adam delil getirdi. Yani onun batılını biz başka yerden delil bulmadan evvel mutlaka kendi getirdiği delil içerisinde onu iptal edecek, onu çürütecek şeyler vardır. Diyor ki Cenab-ı Hakim Allah, وَاَنَا اَذْكُرُ لَكَ أشياء. Şimdi ben sana, bütün bu mukaddimelerden sonra sana bazı şeyler dikiredeceğim. Bazı meselelerden bahsedeceğim. Bazı konular anlatacağım. مِمَّا ذَكَرَ اللّٰهُ تَعَالَى ف۪ي كِتَابِهِ İşte dedik ya, Allah'ın kitabında onların hüccetlerine mutlaka cevaplar vardır. Allah'ın kitabında zikrettiği bazı şeyleri şimdi sana anlatacağım. جَوَابًا لِكَلَامٍ Şu sözlere cevap niteliği taşıyan, şu sözlere cevap olacak. Hangi sözlere? اِحْتَجَّ بِهِ الْمُشْرِكُونَ ف۪ي زَمَانِنَا Zamanımızdaki müşriklerin Bizim aleyhimize ortaya koydukları, ileri sürdükleri, hüccet olarak getirdikleri şeylere Allah'ın kitabında cevap olarak zikredilmiş bazı meselelerden bahsedeceğim. Bu kitap artık başlıyor. Kitap bundan sonra başlıyor. Bu zamana kadar olan bütün mesele bu hüccet bu şüphelere cevap vermeden evvel bir mukaddime sadedinde idi. Zamanımızdaki müşriklerin diyor Şeyh rahimehullah, şirklerini ispat etmek için tevhidi kabul etmemekte direnerek hüccet olarak delil olarak ortaya koyduğu şeylere Allah'ın kitabında zikrettiği bazı şeylerden bunların aslında hüccet olmadığını aslında delil burhan olmadığını bunların sadece birer şüpheden ibaret olduğunu beğen edecek şeyler anlatacağım ve onların bu şüphelerini açığa, açığa çıkaracağım ortaya çıkaracağım diyor ki ve deriz ki Cevabı ı ahlul batili min kaini Batıl ehline cevap vermek şu iki yolla, şu iki yöntemle olur. Mücmelun ve mufassalun. Mücmel olarak ve mufassal olarak. Genel bir cevap verebiliriz onlara veya da her bir şüpheleriyle alakalı ayrı ayrı tafsili olarak cevap verebiliriz. İnşallah bu genel şüphe, genel cevapta Rabbimizin kitabında beyan edilmiş Onların getireceği tafsilatlı her bir şüpheye de tafsilatlı olarak cevaplar Rabbimizin kitabında zikredilmiş, beyan edilmiş. Emme'l mucmelu onların getireceği şüphelere, getirdiği şüphelere verilecek genel mucmel cevaba gelince burada terakkuf edelim inşallah. Mucmel cevabı önümüzdeki hafta inşallah anlatmaya çalışalım. Subhanekallahumma ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke.